Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Bir günden Gökay Başcanın haberine göre 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftasının bir parçası da 8 Haziran Marmara Denizi Günü. Ne yazık ki. Gününe rağmen kirliliğe bağlı olarak artan müsilaj nedeniyle gündemden düşmeyen Marmara Denizi adeta can çekişiyor. Uzmanlar somut adımların atılmaması, kirliliğin her geçen gün artması ve havaların ısınmasıyla birlikte müsilajın yeniden ortaya çıkacağını belirtiyor. Marmara Denizi'nde görülen akıntı tipi normal deniz ve okyanuslardaki dairesel tip yerine doğu-batı yönünde bir akıntı. Akdeniz'den gelen ve çok az bir kısmı Karadeniz'e ulaşan alt akıntının derin deşarjla yıllardır arıtılmadan bırakılan her türlü atığı taşıyabilmesi mümkün değil. Ergen'e derin deniz deşarj projesi hakkında bilgi veren Doktor Erol Kesici şu ifadeleri kullandı. Derin deniz deşarjı projesi Ergen'e havzası organize sanayi bölgeleri müşterek atık su arıtma tesislerinde Arıtılmış atık suların Marmara Denizi'ne deşarjını sağlamakta sanayi tesislerinden kaynaklanan kirlilikle son bulacak diye 2020'de hayata geçirdi. Ergene Nehri'ndeki kirli atıklar temizlendikten sonra arıtılmış atık sular doğrudan denize deşarjı 4,5 km açığa ve 47 metre derinliğe verilmesiyle hem Ergene Nehri'nin temizlenici hem de atık sular arıtılarak Marmara Denizi'ne taşınmasının sağlanması amaçlandı. Dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak nitelendirilen Ergenenin kirliliğine sorun vermek için devreye sokulan plan sonucu atık suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi denizin zaten oldukça fazla olan kirlilik yükünü aşırı oranda arttırdı diye konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dünyada Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri çalıştığı kapsamında Salda Gölü yakınında 300 göknar ve ardıç fidanı dikildi. Türkiye Ormancılar Derneği tarafından yapılan açıklamada Salda Gölü Havzası kurak bir bozkırdır ve Haziran ayında fidan dikilmez. Ayrıca bu bozkırda göknar yaşamaz dendi. Hazine mülkiyetindeki 130 bin metrekare alan ilk etapta 300 adet ardıç ve göknar fidanı dikildi. Türkiye Ormancılar Derneği denizli temsilciyi bölgeye giderek incelemede bulundu gökler fidanlarının orada olmaması gerektiğini belirten dernek açıklamasında, orada bulunmaması gereken bir türün tür kirliliğini beraberinde getireceği belirlenerek gerekli uyarıları yaptık. Havzadaki çalılaşmış orman ağaçlarına bakılsaydı böyle bir hata yapılmazdı dendi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Mali'de gıda güvensizliği yaşayan 1,2 milyon kişi için 75 milyon dolar fon çağrısında bulundu. Dünya Gıda Programı Mali temsilcisi Eric Perdison basına yaptığı açıklamada Mali'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve endişe verici olduğunu belirtti. Perdison 1 milyon 200 bin kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek gelecek 6 ay için 75 milyon dolarlık kaynak bulunması çağrısını yaptı. Şimdiye kadar ihtiyaç duyulan rakamın ancak %11'ine ulaşabildiklerinin altını çizen perdesin Mali hükümetini de çabaları dolayısıyla tebrik etti. Muammer Kaddafi döneminin sona ermesi ve Libya'daki silahların Sahel'deki isyancı gruplarının eline geçmesi sonucu ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalan Mali, 2013'ten bu yana terör gruplarının hedefi oluyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör saldırıları nedeniyle tarım ve hayvancılıkta ciddi sorunlar Yaşanıyor. Yeni Zelanda'da 63 yaşında bir kadın güneş enerjisiyle şarj edilebilen bir elektrikli araba yaptı. Rosemary Penwarden 3 yıl önce bir oto hurdacıdan bir araç aldı. Daha sonra otomobilin içten yanmalı motorunu söktü. Yerine yeni bir şanzıman ve elektrikli motor yerleştirdi. Kaputun altına 24, bagaja da 56 pil ünitesi ekledi Penwarden ile birlikte yaşadığı evinde kullandığı güneş enerjisi sistemleriyle de pilleri şarj edebileceği bir düzenek oluşturdu. İkilinin 8 ila 10 ayda hazırladığı araba işçilikle birlikte kendisine yaklaşık 24 bin dolara mal oldu. Güney Adası'ndaki Otago bölgesinde yaşayan ve burada petrol şirketlerinin çalışmalarına karşı eylemler düzenleyen Oil Free Otago grubunun da sözcülüğünü yapan aktivist şöyle diyor. Petrole bağımlı olmadan yaşamak. Ve şirketlere burada ihtiyacımız olmadığını göstermek için beni bu konu motive etti, dedi. Yollarda aracını rahatlıkla sürebildiğini söyleyen Penward'ın, Frida adını verdiği otomobilinin tek şarjla 120 kilometre gidebildiğini ve ileride masrafını çıkaracağını düşündüğünü söyledi. Öte yandan, normal bir arabayı elektrikli otomobile dönüştürmenin belirli masraflar yarattığını altını çizen aktivist, Yeni Zelanda hükümetinin bu şekilde araçlarını dönüştürmek isteyenlere, Destek sağlaması gerektiğini söyledi. Penverden sadece bunu yapabileceğini göstermek bile benim için paha biçilmez bir şey. En önemli mesele ise çevreyi en fazla kirletenleri mümkün olduğunca hızlı şekilde durdurabilmek. Bireysel olarak yapabileceğimiz hiçbir şeyin bundan daha önemli olduğunu düşünmüyorum diyor. Herkesi aktivizme çağırıyor ve petrol şirketlerini durdurun diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz ses kalın